Adaletin Bu Mu Dünya Hukuk Güvenliği Peşinde Hazırlayan ve sunan Bahri Belen 94.9 Açık Radyo'dayız Hukuk Güvenliği Peşinde Adaletin Bu Mu Dünya programında Bugün programda e, Bu programın ilk başından beri Birlikte hazırlıklar yaptığımız avukat arkadaşım Aynur Tuncel ve bugün ilk kez konuğumuz olan CHP Parti Meclisi üyesi avukat yine meslektaşım Sera Kadıgil. Ee, günlerce e, 16'sında yapılan referandumun konusu anayasa değişiklikleriyle ilgili önce hazırlıkları sonra yasayı... ...bunların nasıl bir e, hukuksal e, çatı oluşturacağını, e, yeni e, e, anayasal sistemin e, nasıl bir rejim ya da bir e, sistem getireceğini, e, doğrularını, yanlışlarını e, akademisyenlerle, avukat arkadaşlarımızla e, konuştuk. Şimdi nihayet 16 Nisan geçti. Ee, acaba yüzde 51 nokta küsur, evet e, yüzde 48.80 e, e, hayır mı çıktı yoksa aslında hayırlar çok fazla çıktı da e, sandıktan verildi de sandıktan e, farklı sonuçlar mı çıktı? Hepimizin bildiği gibi bu e, özellikle Yüksek Seçim Kurulu'nun yani bir anlamda bu ülkenin ...en tepedeki yargı organlarından birinin seçim günü veya referandum günü yaptığı açıklamayla sarsıldığı ülke... ...ve bunun sonucunda da bugün yaşanan itirazlar, hukuki tartışmalar, siyasi polemikler ve siyasi gerginlikler sürmeye devam ediyor... Şimdi e, nasıl başlayalım Aynur Hanım? Yine önce e, bu işin en çok e, içinde olan ve e, yüksek seçim kuruluna yapılan e, özellikle CHP'nin, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı itirazların çalışmalarında bulunan e, ve hatta bu arada diğer e, kişilerin, bireylerin, sivil toplum örgütlerinin de itirazlarından bu nedenle bilgi sahibi olan Sera arkadaşımıza soracağız değil mi? Evet çünkü seçmenler bir yanda siyasi partiler bir yanda medya <gülüyor> <gülüyor> ayrı bir yanda ne kadar e, e, dürüst ve adil olarak haber e, yaptığı tartışmasıyla beraber. Ve sivil toplum kuruluşları ve e, kamu kurumları ve özel kurumlar bir yanda. Şimdi Sera Hanım hem e, bir e, anı muhalefet partisinin e, parti meclisi üyesi olması ile... Tanınıyor. Hem de avukat olduğu için mevzuatı biliyor. E, ayrıca sivil toplum e, mücadelesinde ve bir sendika of. avukatlığı e, danışmanlığı yaptığı için de örgütlenme hakkının e, fiili durumu ve kullanılması ile ilgili e, ciddi bir e, deneyime sahip olduğu için bize çok şey söyleyecek. Bakın bugün Cumhurbaşkanı ne demiş haddinizi bilin. Sizin hazırlayacağınız siyasi içerikli raporları biz ne görürüz, ne duyarız, ne biliriz. Tabii ki hangi rapor olduğunu biliyorsunuz. Agit raporu yine aynı şekilde diyor ki Türkiye'ye göndereceğiniz gözlemcileri, isim saymayayım, şu örgütlerden ya da diğer terör örgütleriyle irtibatı olanlardan seçmeyin diyor Sayın Adalet Bakanı. Lütfen araştırın. Agit terör örgütleri adına mı görev yaptı diyor. Soruyor niye? Çünkü 16 Nisan tarihli raporuna baktığımızda AGIÇ önemli saptamalar yapmış gözlemcilerin eşit şartlara sahip olmayan bir ortamda bu seçim yapılmıştır. Ama en önemlisi o hal içinde yapılmış, e, gerçekleştirmiş bir seçim vardır. Medya e, taraflıdır, baskı altındadır. E, çoğulcu fikirlere sahip e, olamamıştır seçmen, e, bilgi edinme hakkını sağlıklı bir şekilde kullanamamıştır diyor ve daha bir şey söylüyor ve özellikle bazı valilik uygulamalarının, kamu kurumlarının e, gücünün ...iktidar tarafından evet'e yönelik olarak kullanılması ile de ilgili ciddi saftamalar yapıyor... ...ve sonunda da sandık oyunları, hileler ve e, güvenlikle ilgili değerlendirmeler yapıyor. Olumlu şeyler de söylüyor ama olumsuz e, değerlendirmeleri de var. E, ama öncelikle ben e, yaşadığımız durum ortada ama süreç öncesini yani süreci konuşsak, e, referandum öncesinde... Evetler ve hayırlar nasıl belirlendi? Meclisler oluşturuldu? E, nasıl bir muhalefet e, oluşturuldu? Ve bir ortak çatı, e, bir özgürlüğe gürlük ortak bir çatı oluştu mu? Siz sivil toplumun hareketlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sivil toplumla partilerin işbirliğini ve halkın eğilimlerini ve yaklaşımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir, bu bu soruya arkadaşımız yanıt vermeden evvel sizin Agit raporuyla ilgili işaret ettiğiniz bir konuya da ize verirsen değinim çünkü <gülüyor> aslında demokrasi birlik demokrasi için birlik e, kurultayı diyelim veya toplantıları Hı. diyelim bu toplantılarda işte bu e, anayasacı e, hukukçulardan bilim insanlarından oluşan bir rapor hazırladılar ve bu raporda tam da e, referandumun e, ...Ohal koşulları içerisinde... ...yapılmasının kalıcı bir anayasal hukuk rejimi veya sistemi düzenlemesi açısından sakıncalarını o raporda işaret etmişlerdi ve biz de bunları burada konuşmuştuk Agit de demek ki bunu raporunda bir kez daha üzerine basarak işaret etti evet, evet öncelikle teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için çok değişik günlerden geçiyoruz hakikaten hepinizin de ifade ettiği gibi <gülüyor> sorudan başlayalım isterseniz. Bu bahsettiğiniz herhangi bir üst yapı oluştu mu bu, hani bu hayır nereden çıktı ve nasıl çıktığının cevabı başından beri aslında ifade ettiğimiz şeyler yani burada herhangi ne bir cephe kuruldu ne bir üst yönetim oluşturuldu irtibat elbette vardı çünkü bizim de hani partimizin içinde birçok arkadaşımız Haziran Hareketi'nin kurucu üyelerinden hani birçok kanatta birçok arkadaşımız görev yapıyor elbette bir irtibatımız vardı ama biz bu kampanyayı hep beraber şunlarla şunlarla yaptık değil bu kampanyanın kendisine zaten bir parça haksızlık olur çünkü bu kampanya öyle bir kampanya Kampanya oldu ki... ...MHP'li muhalifinden en sert HDP'lisine kadar... ...bir arada aynı şeye hayır dedi. Hayır dediğimiz... Ve hatta gizli AKP'lilerine kadar... E, tabii ki AKP'nin yani. içindeki gizli... ...yani o gizli AKP'liler deyince... ...hep birileri onlar cemaatçi falan diye... ...söylüyor ama hayır... ...cemaatçi olmayan ama... ...AKP'nin bugün... ...ülkeyi götürdüğü... ...rejim konusunda ciddi endişeler duyan... ...gerçek samimi... ...yani Türkiye'de yeni bir açılımı... ...getirmeyi düşünen... ...samimi AKP'lilerden de... ...bu ismini söylemeden... ...bu işin içinde görünmeden... ...bu olan insanlar var... ...evet. Evet çok fazla özellikle hukukçu... ...arkadaş da var bizim de bildiğimiz böyle şey... ...olur mu diye e, gizli gizli... ...isyan edip açığa kendini vuramayan da... ...çok insan var doğru bir tespit o açıdan... Ama dediğiniz gibi yani öyle bir noktaya geldik ki günün sonunda şu anda hani zaten ortada bir hak hukuk kalmamış durumda bir adalet kalmamış durumda seçim hiçbir şekilde meşru bir seçim değil artık bunu şeyden bağımsız olarak konuşmak gerekir bu arada Yani evet mi kazandı hayır mı kazandı mühürsüz oylar sayısı hayır çıkacak mıydı evet çıkacak mıydı bunu herkesin bilmesi lazım böyle bir şey tespit edebilecek bir kurum artık yok. Yani bu kapandı bu masada değil o yüzden bu seçimin tekrarı mesela CHP'nin başvurusu da sadece bu yöndedir. CHP sadece ve yalnızca seçimin iptali talebiyle başvurdu YSK'ya. Çünkü artık YSK aldı bu karardan dönse dahi. Yani tamam kardeşim mühürsüz oylar ay çok mu size dokundu? Hadi ben bunları geçerli kabul ediyorum dedi yarın. Bunun bile bize bir artık e, getirisi yok. Çünkü yurt yapında kaç mühürsüz oy var? Onlardan kaç tanesi sonradan mühürlendi. Bu torbalar iki gündür ilçe seçim kurullarında bekliyor. Orada ne gibi müdahalelerle karşılaşıldı? Bunları bilebilecek durumumuz yok. Yani şu an Türkiye'de hiç kimse şunu diyemez. Mühür Oylar seçimin sonucunu evet lehine Hayır lehine değiştirmiştir Değiştirmemiştir. Bunu diyebilecek bir durumda Değiliz. Ne biz bu durumdayız Ne YSK bu durumda açık konuşmak gerekirse Ve, ve, ve Sayın e, Kılıçdaroğlu'nun e, bu Yüksek Mahkeme Niteliğindeki e, Kurulun e, Yargıçlarıyla ilgili çok sert Eleştirileri oldu e, Aslında ben de e, hep gerek bu yargıtaydaki gerek işte istinaf mahkemelerindeki gerek yerel mahkemelerindeki idari mahkemeler olsun adli mahkemeler olsun hakim ve savcılarla ilgili hep şunu söylüyorum artık Eskiden bunların e, anayasal ve yasal, ulusal üstü normlar, Birleşmiş Milletler kuralları çerçevesindeki hakim ve savcıların özellikleri, davranış biçimleri, nasıl yargılama, nasıl soruşturma yapacaklarına ilişkin etik kurallarla ilgili onları eleştiriyordum ama şimdi artık onlara kızamadığımı, <gülüyor> yani onlara kızacak, kadar bir şeyin bile olmadığını ifade ediyorum. Bence Yüksek Seçim Kurulu'nun bu son verdiği kararlar ve tutum ve hakikaten hayır oylarıyla ilgili bir takım şeyleri tespit edecek olsa bile bunlarla ilgili ne kadar sağlıklı karar verebileceğine ilişkin hukuki bir güvenliği kalmamış durumda. Evet. Kalması da mümkün değil. Burada bu arada bir yaygın düşülen bir hata var. Belki onu da toplamak lazım. Yüksek Seçim kurul dediğimiz, yani Üstad tabii ki siz çok iyi biliyorsunuz ama dinleyicilerimiz için tabii, tabii açıklamak ki. lazım. 15 kişilik bir kuruldur bildiğiniz üzere. Bunun 11 tanesi üyedir, 4 tanesi siyasi parti temsilcisidir. İnsanlar hani karar oy birliğiyle alındı deyince vay CHP'nin temsilcisi de mi kabul etmiş gibi bir algı bilerek yaratılmak isteniyor. Çünkü YSK başkanı yaptığı açıklama bu yönde. Biz bu kararı herkes oradaydı. Oy birliğiyle aldık. Hani öyle bir hava yaratmaya çalışıyorlar ki Sanki CHP de buna evet dedi. Şimdi böyle ay kaybettiler yan çiziyorlar gibi bir algı yaratmaya çalışıyor. Sonra da bir muhalefet olduğu açıklandı. Şu evet. şöyle, evet, 15 kişilik bir Redle kurul. ile ilgili. Aynen. Tek... 11 tanesinin oy hakkı var. Siyasi parti evet. temsilcisi dört kişinin oy hakkı yok. Bu 11 kişinin onu e, bu kararı e, reddedimizi reddetti. Pardon itirazımız itirazımızı reddetti. Edelim. Bir tane hakim, sağ olsun varmış aralarında kanunun geçerliliğini düşünen, o sadece itiraz yerinde gördü ama maalesef bir şey yaramadı. Şimdi belki bu kanundaki düzenlemeyi de konuşacağız ama asıl e, Aynur Hanım söylediği şeyi bu, nasıl bu çalışmalar kampanyası. sırası? referandum süreci nasıl geçti? Ha, sivil ha. toplum hareketliliği, siyasi partiler, halk, sivil toplum bir neler yaptılar? Meclisler nasıl oluştu? mücadeleyi özetler misiniz diye sormuştum ama. <gülüyor> evet kaynadı çok fazla konu var. Kusura bakmayın ne olursunuz. Ben, ben böyle şeyden gereksiz bir bahsam müdahaleler yapıyorum. Yok canım iyi <gülüyor> oluyor. Için. Bizde de siyasetçi hastalığı var. Lafı eline alınca düşüyoruz yolu. Arada durdurun. yani Esen. Daha iyi oldu. <gülüyor> Kampanya mecburen halk hareketi olarak. Yani bir açıklaması oldu Sayın Tezcan'ın geçtiğimiz gibi. devlet kampanyasına karşı millet kampanyası hakikaten bu biraz böyle oldu bu durum. Yani oluşan cepheler, oluşan işte kurumlar, kuruluşlar, ...platformlar, sivil toplum kuruluşları... ...bunların hiçbir temsilcisi... ...bir araya CHP'li bir araya gelip... haydi arkadaşlar bunu yapıyoruz gibi bir şey olmadı. Az önce ifade ettiğim gibi olması da mümkün değildi. Çünkü yapısal olarak bir araya gelmesi aslında imkansız... ...insanlar bir araya gelip şunu dediler... ...biz kavgamızı demokrasi içinde yapmak istiyoruz. Bunu diyen insanlar bir araya geldi ve mecburi bir birliktelik oluştu. Neden? Karşıda canavarlaşmış bir blok vardı... Karşı... Ve, ve tam tersi bir şey oldu herhalde hep milletin iradesi milletin sesi derken onlar devletin sesi ve gücünü kullandılar ee, karşıdaki e, işte hayır verilmesi gerekir bu rejim ve eee toplumun güvenliği diyenler de milletin iradesine, milletin örgütlenmesine dayandı. Aynen öyle oldu. Böyle bir güçle karşı karşıya kalıp mücadele başladığı zamanda ister istemez bir dayanışma doğdu. Hani sizin sorunuza yanıt olarak evet bizim de çok yardım ettiğimiz grup oldu. Yani atıyorum işte isim vermeyelim tabii ki kimseyi mahcup etme makarna. Broşür ihtiyacı doğdu. Elimizden geldiğince karşılamaya çalıştık. İş gücü ihtiyacı, lojistik ihtiyaçlar yani. Hayır kampanyası çerçevesinde örgütlen çalışan hiçbir gruba demedik ki hayır biz bunu yapamıyoruz. Çünkü elimizden geldiğince. Çünkü bu ülkenin geldiğince... tümünün, bu, bu halkın tümünün sorunu e olan bir şey. E tabii şeyleri. ki üstad, Yani başından beri dediğimiz şey bu hakikaten bu hani siyasi bir goygoy değildi. Bu bir siyasi parti işi değil. Vatan meselesi diye. Hakikaten vatan meselesiydi ve bu meselelerin peşinde gelmek isteyen herkese biz elimizden gelen bütün yardım yaptık. Çünkü karşımızda ...bütün kamu bina... Yani İstanbul'da yaşıyoruz... ...görmüşsünüzdür hali değil mi? Yani evet. Bütün kamu binalarının üstüne dahi... ...baştan sona afiş asmaktan imtina etmediler. Evet, var... Yolların, köprülerin... Her yerde evet var. Bütün evet. billboardlar, bütün afişler, bütün köprüler... ...bütün kamu kurumları yasaktır. Hani Kamu kurumlarını ısrarla belirtmeme... ...sebebi bu. Kamu kurumuna asılamaz... ...böyle bir propaganda malzemesi. Her yerdeydi. Devletin uçakları altında... ...devletin arabaları altında... ...belediye çalışanları işten atılmakla tehdit edenler... ...inanılmaz bir maddi güç nereden geldiğini inanın ben de bilemiyorum. Devletin uçakları altlarında. Kaymakamlar çalışıyor, valiler bu çalışıyor. Bu maddi gücün nereden geldiğini bilmiyor musunuz? Bakın ya. koca bankalar hepsi işte şeye e, devredildi denetimsiz bir yere. Varlık fonu. E, evet, varlık fonu devredildi. Yani herhalde oradan geliyor yani. yani. Örtülü ödenek harcamaları Cumhuriyet tarihinin bütün rekorlarını kırdı bu süreçte. Artık Gönüllü çalışanları Peki. da olmuştur. O altın insana gelelim o zaman. Ben aslında tüm bunlara rağmen meclisler nasıl oluştu neler yapıldı ama onu herhalde daha geniş zamanlarda tekrar konuşuruz ama sonunda işte o güne gelindi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması oldu. Sorulara yanıt vermeyip kesse iletişimi insanlar CHP ne yapacak diye beklerken sonra dün Selin Sayıkböke'den bir açıklama geldi. Yok hükmündedir bu referandum yenilenmelidir gerekirse meclisten çekileceğiz dendi. Sonra farklı değerlendirmeler, sesler yapıldı. Siz ne gördünüz? 16 Nisan'da sandık başında olan hem sivil toplum hareketlerini izleyen hem de partimizin da görev almış biri olarak ne gördünüz? 16 Nisan'ı bize biraz anlatır mısınız? Niçin Selin Hanım böyle söylüyor ya da niçin insanlar aslında hayır kazandı diyor? Şöyle 16 Nisan günü biz genelde zaten seçim koordinasyon merkezi ee, çalışanı olurum ben Oralarda çalışırım Orada, Görevim oradadır haklı olarak Bir avukat örgütlenmeniz var Mesela 76 ilde örgütlü avukat arkadaşlarımızın Gönüllülerimizin bağlandığı acil çağrı hatları var Vatandaştan da çağrı alabiliyoruz Ve ben bu çağrı hatlarında görevliyim zaten O yüzden sabahtan akşama kadar gelen bütün ihbarların niteliği bizim önümüze düşüyor ve biz sabah dakika bir gol bir şununla uyandık. Bütün hemen hemen sandık kurullarımızdan çok fazla sayıda sandık kurulumuzdan şu telefonu aldık. Başkanım eksik pusula, başkanım eksik zarf. Yani 400'lü paketler halinde basılır ve sandıklara dağıtılır normalde. Bizim sabahtan ilk krizimiz buydu. Birçok yerde, bir sürü yerden bu şikayet gelmeye başladı. Biz açtık bunu paketten 380 çıktı. Açtık paketten 360 çıktı. Ne oluyor diye YSK ile görüşüyoruz. Paketleme hatası dediler. Hadi tamam dedik olabilir devam ettik Bu arada bazı şey duyumları gelmeye başladı Ya işte bir takım adamlar geldi İlçe seçim kurulundan geliyorlarmış İşte pusulaları <gülüyor> Özür diliyorum ee, pusulaları eksikmiş de Bizde fazla varsaymış olmaz öyle şey Dedik onları bir böyle durdurduk Bu arada mühürsüz ihbarları gelmeye başladı Çok fazla sandıktan bu da hani çok fazla seçim geçirdik ve biliyoruz. Mühürsüz derken zarflar, hem pusula, zarflar hem zarf. ve oy pusulaları. Evet zarflerde ve pusulalarda çok fazla şu ihbar geldi. Ya biz geldik ama işte seçmenden de geliyor bu. Biz geldik ama mühürsüz bunlar ya da sandık kurulundaki görevlilerimizden geliyor. Ya burada mühür vurmayı atlamışız ne yapalım? Hepsine tutanak tutun dedik. geçersizle dedik. Muhakkak tutanakla belirleyin dedik. Bu talimatı verdik. Bir sürü yerde tutanaklar da tutturduk zaten. Mükerrer oy. Çok fazla yaşadık. Yani her seçim gelir bu yönde ihbar. Bu seçim inanılmaz ihbar yağdı mükerrer oyla ilgili. Bu ihbarla ilgili bu şeyler, ihbarlar yağıyor bu eksikliklerle ilgili. Bu arada şimdi tam hatırlıyor musunuz Yüksek Seçim Kurulu'nun işte mühürsüz zarflar ve oy pusulaları da geçerli sayılacaktır diye açıklaması günün hangi saatinde olduğunu tam ee, açıklamaya. 5.08. Akşam evet. üzere 17.08. Ee, sanıyorum 17.08 17. evet. evet. Ama şöyle bir garabet var orada da. Yine aynı Yüksek Seçim kurulu sabah 6 itibariyle bütün kendi resmi sandık görevlerine attığı bir mesaj var. İlk mesajı şöyle başlıyor. Evet. Mühürleri vurun. Pusulaları ve zarfları mühürleyin. İlk attığı mesaj bu YSK'da. Yani ben burada da artık biraz şey e, hissetmeye başladım Aynağır Hanım. Bunu biz bakın sabahın altısında bunu dedik. Ama bunu sandık başkanları ve kurulları yapmamışlar. Onun için bunlarla ilgili yasal ...işlem de yapılacaktır... ...demek için mi yaptılar diye düşünmeye başladım... ...şimdi sabahın köründe... ...böyle bir açıklamaya aslında olağanda... ...gereksinim yok, böyle bir ihtiyaç yok böyle bir şey... ...ama bunu sabahın altında yaptılarsa... ...ileride bak bunu söylememize rağmen... ...yapmamışlar o zaman bundan... ...sandık başkanları ve kurulları... ...sorumlu demenin hazırlığını... ...yapmışlar gibi geliyor bana... ...çok öyle yorumlayamayacağım müsaadenizle... ...bu çünkü evet. biraz rutindir... Hani ...çok hayatı biz de siyasi partiler Hı. olarak... ...üyelerimize... Önceden hazırlarız yapılması gereken şeyleri saat saat mesajlarız. YSK de bunu yapar. Hani bu şunu gösterir daha ziyade mühür o kadar önemlidir ki. YSK'nın altına verdiği ilk yazılı talimat zaten sabah da bununla başlar. Hani mühür o kadar önemli diğer bir şeydir. Diğer seçimlerde çünkü. de hep bu yapılmış mıdır muhtaden? Tabii tabii diğer seçimlerde de YSK'da düzenli olarak şimdi şunlara dikkat edin saat beş oluyor vesaire diye bilgilendirme SMS'leri atar. Evet. Bunu bütün bunlara rağmen o zaman yine de bu gelinen nokta akşam üzeri saat 17.05'te değil mi? Tabi yani zaman... günümüz şöyle devam etti. İhbarlardan almak gerekirse mükerrer oylar inanılmaz gelmeye başladı. Çok fazla ihbar geldi. Ben işte benim yeğenim Almanya'da burada seçim şeyi var. Almanya'da oy kullandı. Burada da açık. İşte grup halinde bir grup mevsimlik işçi Mersin'de görevdeler. Urfa'da yerlerine 100 tane, 200 tane oy kullanılmış. Birçok aileden, birçok yerden şu şikayet çok fazla geldi. Oy kullanmaya gittim sandığıma biri yerime imza atmış. Oy kullanamıyorum. Ben ne yapacağım? Çok önemli. Yerine imza evet. atan kimseyi tespit edemiyoruz ki bunun için özel cetveller verildi bu seçimde. Yüksek Seçim Kurulu tarafından sandık kurullarına. Bu da mı kullanılmadı? Hani bunun gibi çok fazla daha önce de karşılaşılır bu arada. Mükerrer oy olur, hata olur, eksik çıkan bir <gülüyor> olur. Yaşarız bunları ama buradaki sistematik yoğunlaşmalar hakikaten biraz insanda soru işareti bırakır mahiyette ve dediğiniz gibi saat 5 olduğunda ve yapılan o kadar fahiş bir hata ki şunu yapsa YSK bu kadar fahiş olmayacaktı. Saat beşte aynı az önce bahsettiğim sabah altıda mühür vur diye mesaj attığı <gülüyor> insanlara akşam beşte beş buçukta hatta bütün doğu sandıkları kapanmış artık sayılmış ee, mesaj attı. Mühürsüzleri de sayacağım ben dedi. Yani bu yani şuna... Deseydi ki mühürsüzleri ayrıca tespit ederek tutanağa geçin ama o tutanaklarda sanıyorum bu bölümler eksikmiş değil mi? Yani eksik yok. Kendi aralarında da tutanak tutabilirler tutanak bu konuda. Yani bilirler, sandık evet. sonuçta değil. Biz bütün üyelerimize bunu yaptık. Böyle şeyler oldu. Bu, bunu tutanaklarla ayrı tutanaklara geçin. Ama <gülüyor> mesela eski tutanaklara göre belli şeyler, boş zarflar, mühürsüz zarflar... ...şeklindeki hanelerin e, bu tutanaklara konulmadığını e, hı hı. söylüyorlar. Yani ben görmedim hiçbir e, şeyi de. Şöyle bazı bölümler çıkartıldı doğrudur ama aynı aynı şey sandığın defteri defter tutulur sandık kurullarınca. Orada zaten işleneceği için yine bir ispat yolumuz vardı. YSK bu mesajı atmasa. Defterdeki tespitten bu sefer çıkartabilirdik. Yani YSK şu an yaptığı kötülük bir tek hayırcılara değil. Bunu herkesin bilmesi lazım. Bu kötülük hem hayırcılara hem evetçilere yapılmış büyük bir kötülük. Ve de mevcut siyasi iktidar yapılmış ama... ...eğer mevcut siyasi iktidar bu karmaşanın olmasını... ...ve bu karmaşa içinde biz... ...atı alan Üsküdar'ı geçti demeyi düşünüyor ise o iktidar için çok önemli bir şey değil Yani evet bizim artık hukuka kanuna saygımız yok ne istersek onu yaparız noktasındalarsa atı, tabii Atı ki. alan Üsküdar'ı geçti onun için herhalde öyle. Çünkü ne dedi ilçe seçim kurullarının hatasıyla seçmenin oyunu yok sayamayız... ...mühürleme işleminin yapılmaması tek başına seçmenin oyunu geçersiz kılmaz dedi... E, bu açıkça kanunun 98. ve 101. maddesine e, aykırı ediyor, evet. bir karar ve oy birliğiyle alınmış bir karar. Orada İtiraz da düzeltelim üzerine... ama oy birliği dediğimiz şeyde CEP'li ya, ya, ya tabii, da herhangi tabii, bir tabii. partili 7, oyu yoktur. 11 artı 4'ü demin açıkladınız. Hı -hı. 11 kişi kurul üyesi, 4 kişi ise seç, e, siyasi parti temsilcisi. O temsilci ama şeyleri görüşmeleri katılıyor ama Oy, oy hakkı, hakkı yok. yok, aynen öyle. Evet. Yani Belki şimdi bir ara verip ondan sonra 98 ve 101'e aykırılık örneğin İstanbul Barosu suç duyurusunda bulundu. Onun içeriğinden bahsedebiliriz. Ee, sonrasında bu aykırılık yaptığınız itiraz var parça olarak. Diğer iki parti de yaptı Vatan Partisi ve HDP'de. İtiraz haklarını kullandılar bir oy e, muhalefet ama gerekçesini ben HSK e, sayfasında e, YSK e, pardon özür dilerim görmedim gören var mı bilmiyorum yani sadece e, Sayın Cengiz Topaktaş e, adına e, ona atfen yapılan e, haberler var oyların mühürsüz olması referandumu yargı denetiminden çıkarır çünkü e, Bakın, evet, evet bu çok önemli bir nokta yani az önce dediğim evetçilerin de hakkı yeniyor ben böyle deyince insanlar kızıyor ama hukuken bakacaksak bir konuya objektif yaklaşmak e, durumundayız biz, biz zaten şu anda sizi CHP parti meclis üyesi <gülüyor> olarak <gülüyor> <Tabii> değil bir <gülüyor> avukat olarak evet, ve ama olayın çalıştım. olayın içinde olan yaşadığınız için bu yaşadıklarınızı gören ve bilen içinde olan bir hukukçu olarak görüyoruz öyle, öyle <gülüyor> bakıyoruz Ay, şöyle ifade etmek lazım dediğiniz yer çok önemli hakikaten çok kafa karışıyor çünkü insanlar Şöyle bir algıya da sürükleniyorlar Bu da iyi bir algı değil Biz kesinlikle kazandık Hani bu iş bitti bizim hakkımız yendi Bundan ibaret de değil İnanın bu kadar basit bile değil Yani şöyle bir durumumuz var şu anda Bütün hadi YSK geri adım attı Bütün mühürsüzleri geçersiz saydı Yine de bu referandum iptaldir ve şaibelidir Çünkü öngöremiyoruz Hangi yerde kaç tane mühürsüz pusula kullanıldı Eğer onu diyorum YSK bu mesajı atmamış olsa 5'te Adam gibi tutanağa geçecek Şu kadar mühürsüzler, şu kadar şey geçersiz ve ondan sonra bunların olacak. hukuki tartışması ah, tekrar yapılıyor. Mesela YSK bunu yaptıktan sonra böyle bir karar alsa yani bunlar ayrıldı ayrı e, mühürsüz zarflar pusuları ayrı bir yerde paketlendi tutanaklara geçti. YSK daha sonra dedi ki kardeşim çok fazla mühürsüz pusula varmış ben bunları geçersiz sayıyorum. Bu bile inanın daha mantıklıydı. Çünkü en azından tespit edebilecektik. Getirin bakalım şunları. Açalım bir bakalım. Hangisi evet, hangisi hayır? Kaç fark var? Fark kapanıyor mu? Hayır mı kazandı? Evet mi kazandı? Bunu yapma ihtimalimizi de elimizden aldı YSK. Asıl büyük skandal budur burada. O yüzden seçimin tekrarlanması yegane. Yegane çözümdür. Başka bir çözümü yok bu işin evet, şu an. Evet çünkü aradan sonra konuşuruz. E, yasanın evet. 98. maddesi pusulayı, 101. maddesi zarfı mühürlü evet. olarak öngörüyor ve o e, i̇şaret yani o mühür üzerinden e, bir değerlendirme bir sağlama yapılabiliyor. E, Yargıçlar da ancak onun üzerinden bir yargı denetimi yapabiliyorlar. Çünkü anayasanın 79. maddesine göre seçimler yargı denetiminde yapılır. O yüzden yüksek yargıçlardan oluşan bir kurul söz konusu. Şimdi o mührü olmadığı zaman neyi sayacaksınız? E, neyi neye rağmen sınıflandıracaksınız? Böyle bir sıkıntı var. Aradan sonra da 98-101'i derler. 98-101'i konuşalım ve bir de hakikaten verdiği gerekçe de sanki işte e, yurttaşın e, oyunun geçersiz e, ve ...işlevsiz kalmaması amacıyla... Ha, ...ve Avrupa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki... E, ...güvencelenen hakları da koruyormuş gibi... Ver, ...verdiği, verdiği bir, bir, bir, bir, veya gösterdiği bir gerekçe var. Bu gerekçe aslında bir anlamda... E, ...bu işi e, usulüne uygun iradesini ishal eden... ...diğer yurttaşların e, seçme ve... işte belirleme iradesini Tabii. sakatlayan bir anayasal düzen değişiyor çünkü yani toplumsal sözleşme bu anlamda bir değişime uğruyor 82 yılından beri değiştire değiştire bir hal olduğumuz belli bir noktaya getirdiğimiz anayasa vardı şimdi 82 anayasasını ...savunmak durumunda bir, kaldık. Oraya işte, aradan evvel... ...şu gerekçedeki bu kısmı... ...bir kere daha okuyup... ...aradan sonra onu bir konuşabilir miyiz... ...acaba? Şey mi Cengiz ee, Topaktaş'ın yoksa... Hayır şeydir, hayır bu şey anayasa... Şey, yüksek, yüksek seçim kurulunun... ...kararının e, bir gerekçesini ...neyse aradan Şimdi, sonra... işleminin yapılmaması... Tek başına seçmenin oyunu geçersiz kılmaz. Kılmaz diyor. Çünkü diyor biz bunu... Bu ilçe seçim kurulunun hatasıdır diyor. Biz vatandaşın e, oyunu bu e, kurulların hatası yüzünden Açık geçersiz da da. saymamalıyız, korumalıyız diyor. Evet gerçekten yapıcı ve oya e, sadık gibi oya, görünüyor. Milli irade ise sorun. Milli iradeye saygı duyan, onu koruyan vatandaş bazlı bir yaklaşım şeklen güzel görünüyor gerçekten. Görünüyor. Evet aradan sonra konuşuyoruz. Şimdi e, bugün... Canımız birazcık Zülfü dinlemek istedi. Zülfü Livaneli'de. Okulda defterime <gülüyor> sıramam Bembeyaz sayfalara yazarım adını Yaldızlığın gelene, toplara, düşmeklere, kralların tacına En güzel gecelere, günün ak ekmeğine yazarım adını Tarlalara ve ufkan kuşların tan adına Gölgede değillerden yazarım uyanmış pati kaya giden yola önca hiç meydana atılır Kabıma kacağıma içimdeki alem Camların oyununa, uyanık dudaklara yazarım adım Yıkılmış evlerime, sönmüş benerlerime, verdim bunlarla Arzu duymaz yokluğa, çırcıplak yalnızlığa yazarım adım Gelen salı, geçenler tehlike. Yazarın adını yazarım. Bir sözün coşkusuyla dönüyorum hayata. Senin için o aykırmaya. 4.9 Açık Radyo'da Adaletin Bu Mu Dünya programındayız yine ee, Şimdi e, Yüksek Seçim Kurulu'nun e, Bu e, Mühürsüz ...oy pusulaların... ...ve zarflarında geçerli... olacağını olması gerektiğine ilişkin... ...kararındaki şu... ...gerekçeyi özellikle aynı Hanım ben... ...söylemek istedim... ...şimdi mesela Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni... ...atıf yaparak gerekçelendiriyor... ...diyor ki mesela söz konusu nedenlerle... ...Yüksek Seçim Kurulu tarafından... ...geçmiş yıllarda istikrarlı olarak... ...Yüksek Kurulu tarafından gönderildiğinde... ...şüphe bulunmayan hallerde sandık kurularının... ...hata ve ihmal sonucu... ...mühürlenmeyen oy zarfı... Ve oy pusulası ile seçmene kullandırılan oyların geçerli olduğunun kabul edildiği vurgulanan kararda sandık seçmen listesinin yazılı herkesin oy kullanma hakkı bulunmaktadır. Anayasanın 67 ve 95 maddesiyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ek bir nolu protokolünün 3. maddesi birlikte değerlendirildiğinde sandık kurullarının hata ve ihmal sonucu mühürlenmeyen oy zarfı ve oy pusulası ile kullandırılan oyların geçerli kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır diyor. Böylece bu kişilerin... Ee, seçme ve seçilme hakkını güvence altına almak için bu e, kararı verdiğini söylüyor Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne atıf yaparak ve seçim güvenliğinin tek bir usul işlemine bağlanmadığı aksine bir çok, birden çok mekanizmayla bu güvenliğin teminin amaçlandığı vurgulanan kararda 16 Nisan 2017'de gerçekleştirilen oy verme işlemi sırasında de olsa bazı sandıklarda YSK tarafından gönderilen ve sahte olarak benzerlerinin üretilmesinin engellemesi amacıyla sandık kurullarına filigranlı teslim eden oy pusulaları oy zarfları ve pusulaların sandık kurullarınca mühürlenmeden seçmelere verildiği diyor. Şimdi yani bu bir bir anlamda sanki e, yurttaşın oy verme hakkını güvence altına almak için yapmış gibi görünüyor ama e, hakikaten e, evet ve hayır oylarını usulüne uygun olaraktan e, zarfı ve oy pusulası mühürlenmiş e, oylarla kullanan yurttaşın evet ya da hayır vermiş olsun fark etmez haklarını e, ihlal etmiş oluyor burada değil mi? Evet ben bu noktada konuğumuzdan YSK'nın görevi ne 98 ne 101 ne olması gereken neydi hem onu açıklamasını istiyorum hem de bu kararının verilme saati demin siz de sordunuz. Çünkü elimde şimdi Kemal Gözler'in hocamızın mühürsüz oy pusulası tartışması ile ilgili bir yazısı var. Orada şunu söyler hoca, itiraz süreci e, işlememiştir diyor. Yani itiraz üzerine verilmiş bir karar yok. Evet. Ee, AK Parti e, üyesinin başvurusu üzerine e, yapılmış bir açıklama var oysa bir itiraz olmalıydı itiraz süreci sonunda bir kararın alınması gerekiyordu bu karar daha seçim bitmeden doğrudan oran, ilçe sayılmadan müdahale. bütün oylar için alınmış genel bir karardır hani uh -huh. somut bir uh -huh. e, iddia üzerine de alınmış bir karar değil yani hem somut olmaması özel olmaması genel olması hem ne zaman e, seçim devam e, oylama diyelim daha doğrusu oylama bittikten sonra mı bitmeden mi bu konuda neler söylemek istersiniz gözlemlerinizle birlikte ve bir avukat olarak hukuki normlarda dikkat <gülüyor> Temel tamam. usulsüzlük burada şu aslında bakılırsa. Bu Kemal Hoca'nın yazdığı yerden göy haklı. Oylama bittikten sonra sayım devam ederken YSK bu kararı AKP'li temsilcinin, YSK'daki AKP'li temsilci Recep Özel sanıyorum evet, başvurusu üzerine de. genel olarak kabul etti. Bu şu demek, itiraz üzerinden gidilmesi gerekirdi. Atıyorum burada Beşiktaş ilçe başkanlığında bir tane mühürsüz yer çıktı. Bu mühürsüzler ama sehven unutulmuştu. Buna bir ilçeye ben itiraz... Bu arada tabii ki bu pusulalar ayrıldı, işaretlendi. Ne olduğu belli. Ben bunun için ilçeye bir itiraz yaptım. İlçe kabul etmedi. İl'e götürdüm. İl kabul etmedi. YSK'ya götürdüm. Sandığım be ilim belli, ilçem Hı -hı. belli sandığım hı hı. belli, sıkıntı belli, kurulu kurul üyelerin görüşü belli, o sandıktan kaç tane mühürlü, kaç tane mühürsüz çıktığı belli, hepsi tutanak altında. ESK'ya böyle bir silsileyle gelmiş olsaydı şu bu husus önemli bir husus çok önemli, evet. çünkü çok fazla çarpıtma da yapıyorlar şu anda bu aktroldenen hesaplara bir bakın hepsi böyle gördünüz mü CHP daha önce mühürsüz oyların geçerli sayılmasını istedi falan diye kendilerince sanki çok önemli bir şey kanun bulmuşlar gibi. Kanun da Yok kanun değişmesine de gerek yok hiç evet. utanmadan bunu sanki diğerlerine emselmiş gibi halka hı hı. yalan söylemeye devam edebiliyorlar bu bir emsel değil. Yani az önce anlattığım silsilede şunun olması mümkündür. CHP'li üyelerin oyları da vardır. Zamanında bu yönde kararlar da alınmıştır. Açtık biz bir sandığı. Beşiktaş ilçesi 2013'ün oğlu sandık. 20 tane mühürsüz pusula vururken araya karışmış kaldı. Bütün sandık üyeleri orada mı? Orada. Hepsi bunu gördü mü? Gördü. İçlerinde herhangi bir e, şüphe uyanmadı hile yapıldığına, hurda yapıldığına dair. Kendilerinin bir hatası var. Bunun farkındalar. Bunu tutanak altına aldılar. Ve bu Sandık bazında gitti YSK'ya. YSK'da ben de parti olarak başka bir temsilci de artık şunu yapabilir. Bakar sonuçlara hani etkileder mi bu sonuç genel sonuca vesaire. Bunun üzerinden seçmen iradesi ziyan olmasın diye sandık bazında somut itiraz üzerine bir karar verebilir. Vermişliği de vardır. Şu anda halkın huzuruna sanki daha önce de kabul edildi bu mühürsüz oylar diye çıkarttıkları şeyler de zaten bunlar. Somut ve sandık bazında. Ha. Bu olayda YSK'nın yaptığı şey şu. Yani o kadar afaki, o kadar aptalca ve o kadar öngörülemez ki. Yani bunu hakikaten yorumlayabilecek ya da emsal gösterebileceğimiz elimizde herhangi bir şey yok. YSK çünkü şunu yaptı. Bana çok telefon geldi. Her yerde çok mühürsüz pusula varmış. AKP temsilcisi diyor bunu. Resmi bir itiraz falan da yok. Diyor ki bu seçim hadi gel bütün mühürsüz oylar, bütün mühürsüz pusulalar geçersiz sayılsın YSK. Bundan ibaret bir sayfayı el yazısıyla bir dilekçe koyuyor YSK'nın önüne. YSK da bunu kabul ediyor. Yani e, bunun ceza muhakemesindeki davasız yargılama olmaz ilkesine benziyor. Yani biri ihbar e, yapıyor, karar merciği de hemen o ihbar üzerine e, herkesi bağlayan bir karar veriyor. Halbuki somut bir iddia olmalı. E, ki bu kararı e, öyle e, dava veriyor ki açılmalı, bakın... Davada iddia belli olmalı, delil belli olmalı. Onun üzerine somut bir karar vermeliyken yani... ihbar üzerine... Dava açılmamışken, itiraz yapılmamışken e, yürütülen Hakim, süreç ben... verilen bir karar var. Aslında burası hem yargı bağımsızlığı hem usulün hukuka uygunluğu ve şeffaflık bakımından, adillik <gülüyor> dürüstlük bakımından, fair hearing hakkı bakımından çok tartışılması gereken yan aslında burası. Aynen ki... Sadece ceza yargılamasında değil ki. Hukuk yargılamasında da dava açılmadan, tabii ki bir tabii ki zaten <gülüyor> belli bir konuya ilişkin bir karar verin de hani bir vergi e, dairelerinden şey istenmiş gibi. Zaten e, şey altıncı e, maddinin birinci fıkrasında o e, kanunla e, kurulmuş tarafsız, bağımsız yargı merci önüne uyuşmazlığını iddiasını götürebilme hakkıyla ilgili bir şey bu. Ee, oradaki suç adını ve medeni e, hak ve yükümlülükler kavramlarını iç hukuktaki düzenlemelere bağlı olarak değerlendirmiyor zaten insan Hakları Mahkemesi Ben fiili duruma bakarım diyor Fiili durumda bir hak ihlali varsa uygulamanın sonunda Sen ona suç desen ne olur demesen ne olur Onu idari hukukunun içinde değerlendirsen ne olur Değerlendirmesen ne olur diyor bakıyor Yani bir sözleşme ile korunan bir hakkın kullanımının var ihlali var mı yok mu ona bakıyor burada da tam bunu konuşmak gerekiyor ve bu sizin süreçle ilgili öykünüzü değerlendirmenizden sonra bitirmenizden sonra da belki biraz itiraz üzerine verilen karar bir oy farklı ona bir toplam 11 oy bu şekilde oluştu reddedildi bundan sonrası ne olacak onu da konuşmak gerekiyor ama sizin bu süreçteki değerlendirmeleriniz ve gözlemlerinizi bir, de, bir de bir şey söyleyeyim bu red gerekçesi yayınlandı mı bir üyenin, o ne diyor? Ha muhalefetlerle küçük bir açıklama haber yayınlanmış ben sadece <gülüyor> ben de okumadım. Açık açık bunu diyor. Yargı denetimine tabi olmasının yolu mühürlerdir. Evet, Mühürsüz işte bütün kusuraların geçerli sayılması e, yargı denetimini ortadan kaldırdığı evet. için hukuka aykırıdır, itirazın kabulü gerekir diyor bir oy. Yerden göre de haklı bir oy. Anayasa 79 ihlal olmuştur. Böyle yani az önce diyor. anlatmaya çalış, çalıştığım şey de bu. Yani YSK kendi kendine öyle bir saatte öyle saçma bir karar verdi ki ne bütün, gerek bütün seçimi iptal ettirdi. YSK iptirdi bunu. Biz de değil sandık Hı. başında görevini yapmayı Hadi en kibar tabiriyle unutan insanlar da değil. Hı -hı. Bu seçimi gayrimeşru hale getiren YSK'nın aldığı karar, kararı alış hukuk saati ve duyurma saatidir. Hı -hı. Yani bakın bütün az önce dediğimiz şey olsa bile yani hukuka aykırı bir şey yaptı. Ne yaparsınız? Tembize gidersiniz. Ne yaparsınız? Bilmem ne yaparsınız. Başka delil gelir, bir şeyler Yarsal yapar. Yani süreçlerini adım adım. Hı -hı. Evet. Yani YSK hem hukuka aykırı bir karar verdi, hem bütün delillerimizi kararttı. Tam olarak yaptığı şey buydu. Bir de şey meselesi Ve... var ya bu oy pusulası sahte oy pusulası girmiş mi öyle bir iddia var mı ki? tezi var. Ha, o kadar ee, saçma bir tez ki bakın şunu diyorlar hı. size bu sandıktaki bütün pusulalar <gülüyor> geçerli. Evet. Mühürlü olsun mühürsüz olsun. Bütün pusulalar geçerli. Hı hı. Aralarındaki mühürsüzlerden birinin sahte olduğunu iddia ediyorsanız siz ispatlayın. Bak bakalım filigranı var hani, mı yok mu diyor. Kemal Gözler Hoca ona da cevabını vermiş. Sadece oy pusulasının filigranlı olmasını diyor esas almıştır. Halbuki asıl değerlendirme kriteri sandık kurulunun mührüyle ee, anlaşılır pusuladık. Yani e, işin e, ayrıntısına girdiğimizde e, programın zamanı yetmeyecek herhalde. Her evet, Gerek de yok. Şu soruyu sorsak yeter. Madem filigran yetiyordu mühür yetersizdi. Neden bu seçim mucizevi bir şekilde sabahın köründe bütün sandıklardan eksik çıktı bu oy pusulaları. Nereye Değil gitti mi? bu oy pusulaları da sonra mühürsüz olarak sandığa döndü sorusu insanın içinde ister istemez yer ediyor. Evet. evet ve bütün bunlardan sonra bir tek muhalif üye ...yani YSK, Yüksek Seçim Kurulu üyesi Cengiz Topaktaş'ın e, muhalefet gerekçesi şöyle miydi? Oyların mühürsüz olması referandumu yargı denetiminden çıkarır. E, yasanın 98 ve 101. maddelerinde seçmen pusulası ve zarfının zarflarının mühürlü olması şartı vardır... Anayasanın 79. maddesi seçimlerin yargı denetiminde yapılacağını hüküm altına almıştır. Burada anayasanın ihtali, ihlali söz konusu şeklinde muhalefet şerhi koyuyor ve seçimin yenilenmesini Tabii. istiyor. Evet yani bu çok açık. Yani Tek de olsa böyle bir e, açık yürekli bir tane hakim e, evet. cesur bir yargıç var ortada. Evet, Buna ama... cesur diye nitelendirmemiz bile aslında içinde utanç verici bağlar, durumun resmi bağlar, yani. Bağlar ben cesur diye nitelendiriyorum çünkü e, bu siyasi baskılara siyasi e, etkilere e, rağmen e, işte başta söyledim e, tutuklama kararı e, veya tahliye kararı Verme durumunda olan, dava açma ya da tutuklamaya sevk etme durumunda olan yargıç ve savcıların e, durumları çok vahim. O zaman burada yani hukuka uygun davranmak, hukuk kurallarına özellikle ben hep söylerim ceza usulü kurallarına davranmak bir cesaret işi. Yani bu, bu, bu artık cesaret işi evet. diye düşünüyorum. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri'nin 15 Şubat 2017 tarihli raporunda bu duruma yargının bağımsızlığı durumuna değiniliyor ve yargı tacizi lafını kullanıyor. Orada yargının iktidar tarafından bir tahakküm aracı olarak muhaliflerine... E, düşmanca muamele yapılan bir tahkik aracı olarak kullanılmasını yargının uluslararasılaştırılmasını yargı 18. madde e, yargı galiba, ta evet. tadesi dün de Kerem Altıparmak Facebook'ta yazdı bu yargı bağımsızlığı ve YSK'nın bu durumuna ...işaret etti. Dedi ki... ...yargı kendi kendini yiyen bir canavara... ...dönüşmüş durumda. E, dediğiniz gibi da korku ve baskı... ...altındalar, vicdanlarıyla Vallahi karar ben verme... ...konusunda ben artık sıkıntı yaşıyorlar. Bir yargı tacizi... <gülüyor> ...durumu yaşıyoruz gerçekten de. Ben, ben de onun için diyorum ki... ...yani şu anda... ...işte yargıçlar... E, ...yani... ...bağımsız karar vermiyor. Ceza yargıçları, belli davalarda da hukuk yargıçları yakında... Ha, ...hangi hukuk davalarında yargıçların nasıl karar verdiğini de göreceğiz yakında... ...şimdi söylemiyorum. Ee, <gülüyor> yani geldiği zaman konuşumuz tabii. geldiği Zümtürk. zaman konuşacağız. Evet. Ee, yani onlar hukuka uygun davranamıyorlar ve... ...kendilerine yapılan bu baskıyı veya baskı olmadan kendi oto... ...kontrolleriyle ilgili... E, ...bulundukları durumu... ...seslendiremiyorlar. Savcılar... ...aynı durumda... ...işte diyelim ki Budapest'e kurallarına uygun davranamıyorlar. Talimat... ...yukarıdan geliyor... ...ya da gelmese bile zaten öyle bir talimat vardır... ...diye davranıyorlar... ...ve sesleri çıkamıyor. İşte diğer... E, ...kamu görevlileri... ...yani yargı içindeki... ...çalışan diğer süjelerin ...hep böyle hepsi... ...susmuş ve sinmiş vaziyette... ...bir tek sesi çıkan yine... ...avukatlar... Ee, ben, evet. de, ...ben de onlara diyorum ki aslında... E, ...yargıçları da... ...savcıları da diğer... E, ...adliye e, veya... ...yargı süjesi çalışanları da... ...diğer kamu görevlerinin de... ...sesi biz avukatlar... ...olacağız diyorum... Yani birçok avukatın da sesini yaptıkları e, avukatlık faaliyeti nedeniyle kestiler. Ama yine de avukatlar sesini çıkaran tek yargı sücesi durumda. Evet şu İstanbul an Barosu da ses çıkardı. Arada baromuzu da analım. Ee, CHP altı Öyle... mesela onu da soracağım size. İstanbul Barosu da e, dün bir suç duyurusunda bulundu. 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki kanunun 164. maddesine ve 138. maddesine dayanarak seçimin neticesini tayir etme suçunun işlendiğini söyledi. Çok önemli. Bakalım nasıl bir soruşturma süreciyle karşı karşıya kalacağız. Çünkü e, YSK sadece mühürlerin, e, mühürsüzlerin kullanılmasını zarf ve pusulu olarak söylemedi. Bir de eski sizin de az önce söylediğiniz gibi kararlarını atıp yaptı. Halbuki e, hoca Hiç söylüyor onlar yerel kararlı. yönetimlerle evet. ilgili kararlar birincisi. Referandumla ilgili değil. İkincisi siz e, lütfen onu açıklar mısınız? 2010 yılında önemli bir ...yasa değişikliği oldu. Anayasanın 67. ve 79. ve 90. maddelerine atıp yaptılar ve 98 ve 101'i demin sözünü ettiğimiz yasanın değiştirdiler. O yasada zaten açıkça şey yazıyor. Yani şu yazıyor. Mühürsüzlar ve evet. mühürsüz, bu sular geç geçersizdir. Hiçbir şekilde geçersizdir. Yani bu kadar açık bir durum varken... Ee, kendiliğinden yola çıkarak bir yasa mevcut... koyucu gibi davrandı. Evet, yani evet, yasa koydu. YSK mevcut bir yasa var, o yasayı ben tanımıyorum, bunun doğrusu y budur diyor. Yargıç okuyar yarattım diyor. Yani <gülüyor> benim şey, ona bu kadar ana bu kadar evet. Anayasa, evet yani suç duyurusunda da canlı kamuoyu açıklaması demiş zaten karar dememiş ve mühürsüz oy pusulası ve veya zarfın kullanıldığına dair e, e, şeyden tutanaklardan e, söz etmiş Peki siz CHP olarak ne yapacaksınız şimdi itiraz ettiniz itiraz reddoldu red kararının e, gerekçesi ortada, ee, ...bilebildiğimiz kadarıyla, açıklandığı kadarıyla... ...bundan sonraki süreç ne? Bu ciddi bir tartışma. Sera, arkadaşımız bu sorunun cevabını düşüne de olsun... ...şimdi ben illa... ...bugün böyle bir müziği dinlemek <gülüyor> istiyorum... ...Edip Akbayram'dan... ...Eşkıya, eşkıya, eşkıya dünyaya, dünyaya... ...hükümler hekimler. olmaz... ...ondan sonra siz bu sorunun cevabını... lütfen cevaplayın... Yüreğe bir yanımı sardı parince oldu bir yanımı sardı yüreğe kol bir yanımı sardı parince oldu. oldu beş yüz atılı yana kestiler der yol. zatı veren Sebep oldu şeytan bir cana kıydı. Dil mevsime uyudu. Sebep oldu şeytan bir cana kıydı. Katil defterine sabı yoktur yiğitlik yolunda üstüme 94.9 Açık Radyoda adayetim bu mu Dünya Programındayız. Şimdi e, bu <gülüyor> referandumla ilgili Yüksek Seçim Kurulu verdiği kararları konuştuk ve son olarak da e, aynı arkadaşımız, e, Sera arkadaşımıza e, CHP şimdi. Ne yapacaktı evet, dediniz. Evet Ama sonra sizin e, zamanımız da azalıyor. Sizin şeyinizle bağlayacağız. Tamam peki. Evet ne, ne düşünüyor CHP şimdi e, şu ki alayım. ana partisi olaraktan yani birçok sivil toplum kuruluşu itiraz etti. HDP itiraz etti. CHP ve HDP'nin itirazları hemen e, e, ivedi bir şekilde e, reddedilerek adalet e, geç, ...hayatı geçirildi. Şimdi, özlediğimiz bir hızla evet, değil mi? Evet, özlediğimiz bir hızla. <gülüyor> yani şimdi bundan sonraki için bildiğiniz gibi... Evet, ...YSK'yı <gülüyor> yazdığımızı reddedildi. Bundan sonra Anayasa Mahkemesi'ne gitmek bir yoldur. Ayıme gitmek bir yoldur. Farklı yollarda tartışılıyor. Ee, ama biz... Allah şükür diyeyim demokratik bir parti olduğumuz için tek başıma ben hani benim kendi fikirlerim elbette var. Başka arkadaşlarımın başka fikirleri tabii, tabii. var. Ee, ve bunları zaten siz partişman... hukukçulara düşüncemizi söylüyorsun ama tabii yani bunu nihayet partinin üst kurulları var. Tabii, tabii. Onlar karar verecekler. Ya, partinin üst kurulu dediniz işte hani parti meclisi üyeleri olarak evet. biz bir, bir araya geleceğiz. Ee, önümüzdeki hafta başında ve daha sonra gerekli kararı verip zaten herkese açıklayacağız. Diğer hukuki mevzularla ilgili de bugün yine genel merkezde ilk ilgili birimizin çalışmaları devam ediyor. Onlardan bir sonuç gelir gelmez de zaten herkesin bilgisi olacak. Sadece biz de şunu tespit etmeye şu, çalışıyoruz şu anda. En efektif şekilde 70 milyon insanın 55 milyon seçmenin 55 milyonunun da Hani vicdanını konuda, rahatlat evet, rahatlatacak. Vicdanını rahatlatacak. Atacak, hukuk ihtiyacına cevap verecek. Evet bu ülkede bir hukuk güvenliği vardır demesini sağlayacak. Ve biraz da rahat duymamızı sağlayacak bir sonuç alalım diye Aynen öyle. Çünkü öyle bir algıyla yaklaşıyorlar ki yine hakikaten böyle... De canımdan bezdim demiş zaten artık hakikaten canımdan bezdim böyle hani öyle kötü öyle olumsuz yaklaşımlar başladı ki böyle ama yenildiniz çamura yatmayın falan böyle çirkin çirkin Hadi şeyler Hadi burada yenildik nasıl? çamura yatmayın ama yani mesela ya işte Ay ayrıca. E, ayrıca evet nasıl içine sindiriyorsun arkadaşım e, hileli görüyoruz ama yani, ama mesela mahkemelerde görüyoruz yani başka zaman yani çok basit işte bir basın açıklaması Anayasa Mahkemesi'nin bu bir gazetecilik faaliyeti dediği şeylerden dolayı insanlar tutuklu insanlar Ahmet bir, tutuklu bir, da bir yıldır tutuklu onun için yani sadece burada değil yani başka yerlerde de bu böyle durum var. bireysel başvurulardan mesela evet, bahsedebiliriz evet, evet, ben ben de onu soracağım evet, Mansur zaman, Yavaş zamanımız çok az kaldı bir dakikamız e, kaldı. Mansur Yavaş kararı var. Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili dedi ki e, Ekbrinoğlu protokolün 3. maddesi yasama organı ile ilgili hakkı koruyor dedi. Dolayısıyla e, İnsan Hakları Sözleşmesi'nin koruması altında değil deyip e, yetkisizlik kararı verdi konu bakımından. Şimdi Rıza Türmen farklı bir şey söylüyor. Bu anayasa değişikliği Cumhurbaşkanı'nın yasama ile ilgili yetkilerinin de ee, içinde e, bulunduğu bir pakettir. Dolayısıyla bunun üzerinden yola çıkarak pekala bu sefer yasama ile ilgilidir denilerek Ekbiroğlu protokolün 3. maddesi kapsamında olabilir diyor. Herhalde bunları tartışacağız. Tam olarak bu günlerde buna ayrıca tartışmak gerekiyor. Evet. Önemli bir konu çünkü. Bir siz bir şey diyorsunuz bu hayırlarla ee, ilgili. misafirimizin olsun sonsuz ama hayır meclislerinin bir yazısı var. Hoşuma gitti. Hayır artık bir kelime değil bir gerçektir demişler. Başlık Hı, güzel öyle. Yaptır. Hayır demokrasiye, insan haklarına, kuvvetler ayrılığına inanan tek kişiye denetimsiz, kuralsız yönetme yetkisinin verilmesine karşı çıkanların güçlü sesidir. Hayır, Türkiye'nin yarısından fazlasıdır. Milyonların ortak duruşudur demişler. Son söz şimdi bunun evet. üzerine sizin olsun. Evet, evet. Biz de yani böyle hayırlara vesile olacak bir sonuç olsun ve hukuk güvenliği için beklediğimiz şeyler gerçekleşsin istiyoruz. Evet, 94.9 Açık Radyo'da hukuklu günler, hukuk güvencesi olan günler dileklerimizle. Herkese hoşçakalın diyoruz. Teşekkür ediyorum. Tekrar. Hoşça kalın.